Nur Suresi 64 ayet olup Medine devrinde indiğinde ittifak vardır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Suratun enzelna ha ve farazna ha ve enzelna fiha ayatil bu, indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir suredir. İyice belliyip dersinizi alırsınız diye, onun içinde açık seçik ayetler indirdik. اَلْزَانِيَةُ <gülüyor> وَالزَّان۪ي İmdi, zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, Allah'ın hükmünü uygulama işinde sakın acıma hissi sizi etkisi altına alıp da uygulamayı engellemesin. Hem onların bu cezalandırılmalarında müminlerden bir cemaatta bulunup şahit olsun. Ezzen <gülüyor> zeniyettenmuş. وَالزَّانِيَةُ لَا ancak bir fahişe veya putperest bir kadınla evlenmek ister. Fahişeyi de ancak bir zinakâr veya putperest nikahlamak ister. Böyle bir evlilik, Müminlere haram kılınmıştır. Ve kimseleri <Sessizlik> kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri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 اِلَّا الَّذ۪ينَ Ama bu iftira suçundan sonra tövbe edip halini düzeltenler bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah gafurdur, Rahimidir. والذين يضربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 وَيَدْرَأُ <gülüyor> Hanımının ise kocasının bu suçlamasında yalancı olduğuna dair ayrı ayrı dört kere Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, Beşincide ise, Kocasının doğru söylemesi halinde, Allah'ın gazabının kendi üzerine çökmesini dilemesi, Kendisinden cezayı kaldırır. Allah'ın sizin hakkınızda,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 o iftiracılar, dört şahit getirselerdi ya, şahitlerini getirmediklerine göre, onlar, Allah katında yalancıların ta kendileri olarak,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 Eğer mü'min iseniz, Allah böylesi bir şeyi tekrarlamaktan sizi kesinlikle sakındırıp yasaklıyor. Ve Allah, ayetleri size açık açık bildiriyor. Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.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 pek şefkatli ve merhametli olmasaydı başınıza müthiş bir azap gelirdi Ya eyhellezine amenu la tettabi'u hutuvat eşşeytan ve men yettebi'u hutuvat eşşeytan fe innehu ya'muru bil fuhşai vel muntab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 onlara müthiş bir azap vardır. يَوْمَ Gün gelecek dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir. يَوْمَ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 Yaptığınız her şeyi tamamen bilir. İçinde oturulmayan, fakat sizin faydalanma hakkınız bulunan evlere girmenizde mahsur yoktur. Ama hiç unutmayın ki, Allah... Allah vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir. min absarihim ve yahfazu furucccccum Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furucccccum Zalik azka lahum Allah bima Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını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 119. أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الذجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن allah <Gülüyor> Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler.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 Kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı zinetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz.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 ve siz de onlarda liyakat görürseniz, mükâtebe yapınız. Allah'ın size ihsan ettiği maldan, siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için, sakın cariyelerinizi, hele iffetli olmak isterlerse, fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa, bilinmelidir ki, Zorlanmalarından sonra Allah kendileri hakkında Gafurdur, Rahimdir. O alaqad anzalna ileyukum ayatim mubinatu ve məsələn min al min qabilukum ve məsələn min al min ve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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة, زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور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 La تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاهِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde,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 Altüst olacağı bir günden endişe ederler. ma amilu ve min Allah Teala onlara yaptıklarına karşılık en güzel mükafatı verecek. Onların mükafatlarını kendi lütfundan arttıracaktır. Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Vallahi Hatta ida jahahu, lâm Allah.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 Zira Allah hesabı pek çabuk görür. اَوْكَ ظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرِ اللُّجِّي يَخْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٍ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ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 Neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz. E tara en Allah yusbihu lehu men fi's semawati ve'l ardı ve't tayru sahaft. Kullun kad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 Dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alı verecek. Allah geceyle gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze gündüzü geceye dönüştürüyor sürelerini uzatıp kısaltıyor elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır Allahu halaka kullen min ma ve minhum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 Siratin Mustaqim Gerçekten biz hükümlerimizi açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidayet eder. Ve yakulûne âmennâ billâhi ve bir rasûl ve ata'nâ Thumme yetevellâ farîkum minhum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 İlahi aralarında hükmetmesi için Allah'ın ve Rasulünün hükmüne davet edildiklerinde bir de bakarsın onlardan bir kısmı yüz çeviriyor. Ve ikisinin de hak olduğu, O'na ama hüküm kendilerinden yana gözükmeye görsün, tam bir itaat içinde koşa koşa gelirler. am <gülüyor> Sahi, kalplerinde bir inkar hastalığı mı var bunların? Yoksa imanda şüpheye mi düştüler? Yahut Allah'ın ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık yapacağından mı endişe ediyorlar? Doğrusu asıl zalimler, hem de kendi kendilerine haksızlık edenler, onların ta kendileridir. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ بِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا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 var güçleriyle yemin billah ettiler de ki yemine ne hacet yemin etmeyin sizden istenen makul bir itaahtır elbette Allah yaptığınız ve yapacağınız her şeyi bilir kul ati'u llaha ve ati'u r-resul fe in tawalla fa alayhi ma hum milu ve aleikum ma hummiltum.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 وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Öyleyse ey müminler siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin. Zekatı verin. Peygamber'e itaat edin ki merhamete nail olasınız. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُعْجِز۪ينَ فِي لَا <gülüyor> İnkar edenlerin dünyada Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme. Onların varacakları yer ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu.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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الإشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون لك حم فليس عليهن جناح أي ضع نفيا بهن غير فليس عليهن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 أو بيوت إخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على قسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة.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 اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَ كَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَاِذَا اَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ Gerçek müminler ancak öyle kimselerdir ki